Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhaba. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın. Evet, öncelikle tabii işsizlik tekrar ele alalım. Yani senin de birkaç gün önceki yazında, 15 Haziran tarihli yazında görüldüğü gibi... ...işsizlik rakamlarında çarpıcı bir artışın göze çarptığı bildiriliyor... Bu konuyla ilgili biraz konuşalım diye başlayalım dedik. Evet, bundan önceki programlarımızdan birinde yani Mart ayı işsizlik rakamları açıklandığında dinleyiciler de belki hatırlıyorlardır, işsizlik oranı 0-1 puan düşmüştü. Yani çok yüksek bir düşüş değildi ama düşüş vardı. Peki neden düştü diye bakıldığında son derece adeta nasıl diyeyim büyük bir şaşkınlıkla karşılamıştık rakamları çünkü bir ayda şubattan Mart'ta istihdam oranı 582.600 pardon. Evet 582.000. Evet. Ve bu artışın hangi şeylerden sektörlerden kaynaklanıyor diye baktığımızda tabii daha da büyük bir şaşkınlığa uğradık çünkü sanayide 485 binlik artış vardı. E bu da bir muamma demiştim e, çünkü bir ayda olacak iş değil yani seriye baktığınız zaman e, işte 250 bini bulan aylık artışlar var ama e, 485 bin yarım milyon demek sanayide ne oldu yani göğe mi e, sanayide bu kadar yarım milyon istihdam arttı çok tuhaftı. Ee, ona rağmen büyük bir yani istihdam artışına rağmen işsizlik oranı da fazla düşmemişti. Bunları hatırlatıyorum. Önemli çünkü Nisan'daki tabloyu daha iyi anlamamız için gerekli. Ee, i̇şsiz sayısı da 60 bin artmıştı. Yani dolayısıyla e, belli ki iş gücünde artış 640 bindi istihdamla işsiz sayısını toplarsan. E, bunu da... Zaten söylüyorduk yani bir büyük potansiyel işsizler ordusu birikmişti iş gücü piyasasının sınırlarında. Bunlar işsiz sayılmıyordu resmen çünkü iş aramıyorlardı. Ama bunların yavaş yavaş girdiği hatta hızla girdiği piyasaya gönülmeye başlanmıştı. Şimdi dolayısıyla zaten şöyle bir tablo da çıkıyordu ortaya istihdam artışı, işsizliği öyle zannedildiği gibi Düşürmeyebilir. Şimdi tam bu noktada Nisan verileri işte geldi. Bir kere birincisi bu muhamma sanayideki bu dehşet istihdam patlaması muhamması bence aydınlandı. Neden aydınlandı derseniz bu sefer de 212 bin istihdamda düşüş var sanayide. İki Nasıl olabiliyor böyle iniş çıkış ya? Çok i̇şte acayip. Aynen şey. o. Yani benim tahminim, düşüncem E, TÜVİK bu aylığa geçti malum Ocak ayından itibaren e, aylık olarak verileri veriyor. E, şeyler de, dinleyicileri de yanılmıyım her ay açıklıyordu istatistik iş gücü istatistiklerini ama e, bu istatistikler 3 aylık ortalamaydı. Yani böyle kaydırarak bir ay çıkıyor hmm. takip eden ay giriyor ama sonuçta hepsi 3 aylık ortalamalardı. Dolayısıyla bu 3 aylık ortalamalarda tabi yanılma şeyi daha az oluyordu. <Gülüyor> Belli ki aylık seri, yeni seri de tam hakim değil. Çünkü öyle diyeyim Ama sonuçta ne oldu? İşte 200 küsur bin, 2 ayda artış varsa var. Sanayide 2'ye işte bölersen aylık artış 130 bin civarında oluyor. E bu da o kadar şaşırtıcı değil açıkçası. Yani muamma bana göre ortadan kalktı. Muamma kalktı da işsizlik ne oldu? Ne oldu? Evet asıl soru sor o tabi. Soracaksın. E, <gülüyor> işsizlikte belli ki iş gücüne e, potansiyel işsizler şey girmeye devam etmiş. Hem istihdam azaldığı için e, 193 bin e, şeydeki e, toplam istihdam E, bu istihdam 193 bin azalırken işsiz sayısı 275 bin artmış. Dolayısıyla iş gücünde gene artış var. E, e, sonuçta ne olur? Hem istihdam azaldı hem işsiz sayısı bu kadar yüksek miktarda artarsa sonuç ne olur? E, sonucu ne olacağı belli. İşsizlik oranında inanılmaz bir artış var. %13'den %13,9'u fırlamış durumda tarım dışı işsizlik oranındaki artış daha da çarpıcı. %14,9'dan 16,2'ye. Rekor, tarihi rekor, yanılmıyorsam 16,4'tü galiba. Yani neredeyse tekrar bu rekora yaklaşmış durumdayız. Ee, sadece sanayide istihdam azalışı değil, hizmetlerde de var. 52 bin. Daha önceki ayda 29 bin azalmıştı ama bu hizmetlerdeki istihdam kayıpları tabi tipik işte korona biliyorsun zıvanadan çıkınca salgın e, yeniden kapanma önlemleri alınıyor. E, işte bahar aylarında da Mart'ta Nisan'da tam böyle olmuştu. Dolayısıyla e, şöyle toparlayabiliriz belki işsizlik cephesindeki gelişmeleri e, potansiyel işsizler ...girmeye devam edecek, iş gücüne istihdam artmaya devam edebilir. Çünkü bu yıl, geçen yıldaki kayıpların telafisi yaşanıyor ekonomide. Ciddi bir büyüme bekliyoruz. Yüzde altı civarında bir büyüme bekleniyor. Kimisi 5.7 diyor, ben doğrusu altın üstünde de olursa şaşırmam. Bunun yaratacağı tabii ki bir istihdam artışı var. Ama bu yüksek işsizlik seviyesi düşmeyebilir. Çünkü dediğim gibi o potansiyel iş gücünden potansiyel işsizlerden giriş oldukça istihdam artarken işsiz sayısı da artabiliyor. Sonuçta bana sorarsan önümüzdeki aylarda bu yılı şöyle bitireceğiz. Bazen iş gücü istihdamdan daha hızlı artacak. İşsizlik oranı da artıştan olacak. Bazen İstihdam artışı, iş gücü artışından daha hızlı olacak. Biraz düşecek. Ama sonuçta %14 civarında işte toplam işsizlik oranı, tarım düşü işsizlik oranı da %16 civarında devam edecek. Bunu şöyle noktalıyım. Sık sık vurgulamak, hatırlatmak zorunda hissediyorum kendimi. Şimdi 2018'de işsizlik zaten artışı başladı. Çok hızlı arttı. 2019'da istihdam kayıpları da oldu. 2020 işsizlik oranları standart işsizlik oranı gösterge olmaktan çıkmıştı. Dediğim gibi insanlar istihdamını kaybediyordu, işini kaybediyordu ama iş aramıyordu. Zaten potansiyel işsizler dediğimizde bu kitle iş gücü piyasası dışına çıkıyordu. Ee, sonuçta e, bir alternatif işsizlik oranlarında Çok büyük artış oldu 2020 yılında. E şimdi 2021 yılına geldik. Yani dördüncü yıl. Hala işsizlik çok yüksek e, seviyede ve büyük bir ihtimalle de bu yüksek seviyede kalmaya devam edecek biraz önce. Söylediğim nedenlerden dolayı. E, bu Türkiye ve Hatırlattığım nokta, vurguladığım nokta bu. Türkiye tarihinde hiçbir zaman Türkiye toplumu 4 yıl boyunca yüksek bir işsizlikte yaşamadı. Ve bunun tabii birazdan konuşacağız. Yoksulluk üzerinde de a, çok ciddi sonuçları olacak. Ama sen de hep hatırlatırsın. Belki gene a, evet. hatırlatmak ihtiyacını duyarsın. Yani işsizlik böyle rakamlarla yani 4 milyon küsur 4 milyon 300 bine falan çıktı işsiz sayısı. Böyle rakamlarla basit bir şekilde anlatılacak olay da değil. Bunun ardında her birinin ardında büyük bir dram yaşanıyor. Ve büyük bir, Ve bir toplumsal... Korkunç. Evet büyük bir toplumsal krizi de simgeleyen yönleri var tabi sık sık değindiğimiz evet. gibi yani bir anami durumuna yol açıyor. İntiharlar cinayetler evet. Şiddet olayları vesaire Yani senin yazının sonunda da belirttiğin gibi T24'teki yazının e, iş, yüksek işsizlik ve onun sebep olduğu derin yoksulluğun top, toplumsal ıstırabını ne yazık ki bu yılda yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor diye bitiyor yazın. Tam da bu noktada ben de bir şey daha sormak istiyorum izninle. Yani e, gelir dağılımın independent Türkçe'de çıkan önemli bir şey e, haber vardı bugün değindik. Gelir dağılımında makasın açılmakta olduğu yani en zengin %20'lik kesimin toplam gelirden aldığı pay artarken en yoksul %20'nin aldığı pay da azalıyor ve cini kat sayısında yükseldiği gibi önemli bir haber vardı. Yani gene Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in 2020 yılına ilişkin gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarını söyledi. Sö evet. Söyler. Ee, yani işte geldi şey aslında gelir yaşam koşulları anketi işte 2006'dan beri TÜİK yapıyor. Bunu Avrupa İstatistisi kendisinin standartlarıyla yapıyorlar. Ee, bize tabii bu araştırma özellikle yoksullukla hem gelir eşitsizliğiyle ilgili yoksullukla ilgili <gülüyor> bilgiler veriliyor Bunu Eylül'de açıklanırdı ama bayağı öne çekmişler. İyi doğdu. İki gün önce açıklandığım 2020 yılı diyor. E, TÜİK ama hemen önce bir uyarıda bulunayım. Bu gelir eşitsizliği yani daha doğrusu gelir hanelerin gelirleri tabii ki 2020 yılının değil. TÜİK de bunu daha önce tablonun dipnotunda ve Şimdi bu sefer daha açık yazmış haber bülteninde. Bir önceki yıl sorulur. E, bu doğal çünkü yani 2020 anket devam ediyor 2020'de değil mi? Nisan ayında örneğin ya, haneye gittiğiniz zaman sen 2020 yılında geliri e, nedir diye soramazsın daha 2020 evet. yılının içindesin. Onun için bir önceki yıl sorulur. Dolayısıyla e, şimdi e, aktaracağım e, gelir işsizliğiyle ilgili göstergeler, rakamlar 2018'den 2019 yılına ne oldu? E, buna dair Ben söyleyeceğim ama önce şunu söyleyeyim 2019 yılı çok büyümenin düşük olduğu bir yıldı. Onu hatırlatayım %1 gibi yani küvüze evet. 1 büyüme demek Türkiye açısından resesyon demektir. Zaten 2019 yılında da işsizlikte ciddi artış yaşanmıştı. Şimdi böyle bir ıı, arka planı düşünürsek makroekonomik arka plan enflasyon da artmaya başlamıştı. Ne yani olmuş bakıyoruz. Tabi birkaç delil eşitsizliğini gösteren birkaç gösterge var. Daha kolay anlaşılır olanı, işte dilimleri alıyorsunuz, delirleri sıralıyorsunuz, dilim dilim. Yüzde yirmiliği veriyor TÜİK haber ama yüzde on, yüzde beşlikleri de tablolar halinde veriyor. Ben basitten gideyim, yüzde yirmilik dilimler, Şimdi en güzellere sahip yüzde yirmilik dilimin payı, kumanda bir yer geliyor ki poi 16.2 mi 2018'de 2029'da %5.9'a düşmüş. Suruç por as algos. Şimdi diğer takip eden dilimleri tek tek e, söylemeyeceğim. şöyle mi can rakamlara bo olmak Ama hepsi 2 3 4 sırayla hepsinde paylarında 0.3 puanlık azalma var. E tabi bunlarınki azaldığına göre geriye kaldı? Beşinci en yüksek %20 dilim kaldı. O da %46.3'ten payı 47.5'a çıkmış. E, açıkça görülüyor ki en yüksek %20'lik gelir e, dilimindekiler hariç e, çok ciddi bir e, paylarda gelir kaybı var. E, bu tabi Ölçer. E, bu da e, 2018'de %39,4'dü. E, 2019'da %41'e çıkmış. Şunu da hatırlatayım. Bunu zaten biliyor herhalde dinleyiciler. Türkiye, e, Avrupa ülkeler arasında gelir eşitsizliği en bozuk ülkedir. Evet. E, Ama sosyal transferler son derece bir şey kalıyor. Nitekim koronada da yani Avrupa açlık kesenin ağzını doğrudan gelir yardımında bulundu. Bizimkilerin deve de kulak doğrudan gelir transferi. Ne yaptılar? İşte kredi yok faizsiz kredi, yok faizsiz kredi. Bu sonuçta borç. borç kanalı. evet. Öyle. Doğrudan evet. doğruya bir şey nakli olmadı yani. Evet. evet. Gelir mi? gösterir de söyleyebilirim yarım tabii o yahürde beşli grimler doğru yoğun Tepedekiler paylarını arttırmışlar, aşağıdaki de payları düşmüş. Şimdi bu tabii yoksulluğu da etkiliyor. Eee ya yani zaten çok konuştuk yani etraftan da görüyoruz ama rakamları bilmiyorduk. Eee Göreli yoksulluk oranını da yayınlıyor ama bu gene gelirle ilgili bir yoksulluk ölçüsü olduğu için 2018'den 2019'a ne olduğu var. İşte tahmin edebileceğiniz gibi tabii e, yoksulluk oranı artmış %21.3'den %20 %21.9'a. Bu göreli gelir e, yoksulluğu. E, bunu geçiyorum. Mesela e, benim de merakla beklediğim 2020'de ne oldu? çok şu söyler. Bu ankette gelir yaşam koşulları anketinde bir önceki yılın tabi mecburen geliri sorumlu ama bu anket aynı zamanda ismi yaşam koşulları. Yani içinde bulunduğu mevcut durumu, sosyoekonomik durumu çeşitli sorularla öğrenmeye çalışıyor bu anket. Örneğin işte çeşitli varlıklar, araba araban, televizyonun yok bilmem konut sahibi misin falan buna benzer sorular var. artı bir de kapasite dediğimiz yani e, imkanlar e, yaşama imkanlarına dair Örneğin e, işte borçlarını kolay ödeyebiliyor musun Borçluysan. E, gün aşırı et tavuk e, ve balık diyebiliyor musun tabii bu soru vezaları göre değil ona <gülüyor> ondan sonra ve Buna benzer sorunlarla yasam koşulları da yani, bu istatistiklerde ortaya çıkıyor. Ee, ve bir e, Avrupa İstatistik Enstitüsü'nün geliştirdiği bir e, ölçük var. Buna e, severe material deprivation deniyor. Türkiye'de bunu ciddi maddi yoksulluk diye Türkçe'de kullanıyor. Şimdi bu önemliydi tabii çünkü 2020 yılında ne olduğunu bunun sayesinde görebiliyorsunuz şu kadarını söyleyeyim aslında bu %33 gibi 2016 yılında çok yüksek bir düzeydeydi ciddi maddi yoksulluk oranı yani nüfusun aşağı 3'te biri ciddi maddi yoksulluk içindeydi. Bu yavaş yavaş düştü. Önce hızlı düştü 2017 çok yüksek bir büyüme yılı hatırlayın. Dopingli mopingli ama yüksek büyüme. Sonra 2018'de düşüş başladı büyüme düşüşü 2019 öyle yüzsizlik arttı bu ölçüp de ciddi maddi yoksullukta düşüş çok yavaşlayarak devam etti sade de 2019'da bu en son yüzde 2018'de de %26,5 yirmi altı buçu kaç ayukarı hadi seviyedeydiler iki bin yirmide puan hatta bir virgül bir yüzde puan artışla. Bu yıllık olarak tabi kültürecek bir artış değil ama açıkçası ben yine de daha çok artmasını beklerdim. Tabi burada şurası önemli derin, derin yoksulluğu ölçen bir alet yok. Yani e, bu mutlaka geliştirilmeli. Eskiden işte bir açlık sınırı bilmem bir şeyler vardı ama bunlar artık kullanılmıyor. Bu e, Bu açıdan da bir eksiklik, boşluk doğdu. Çünkü biliyoruz ki tamam yoksulluk artıyor ama bir de yoksullar daha hale geldiler. Hatta o kadar e, kötü durumlara düşüldü ki düşü, yani bir geçen yıl istihdam kayıplarının zaten neredeyse büyük kısmı, neredeyse bir büyük kısmı e, kayıtlısı çalışanlar. Bunların hiçbir destekten işte bir devletin dağıttığı 1500 onun dışında ne işsizlik tazminatından yararlanabilir ne kısa çalışma ödevinden yararlanabilir e, ne, ya, nereden kazanacaklar hayatlar da yani onun için derin yoksullukla ilgili özellikle bununla uğraşan ıı, yardıma koşan sivil toplum kuruluşları daha önce de bahsettik bizim programda anlattıkları Vallahi benim mutkum tutulmuştu öyle manzaralar anlattıkları hmm. Hayır ki Siz... yoksa yok ama yoksulluk genelde artıyor ve bunun içinde de belli ki esas dramatik açlık sınırında olan yoksul insanlar, hanelerin sayısı da hızlı arttı ve yoksullar bir kısmı daha da yoksullaştı. Siz az, az evvel verilerinden söz ederken sanırım açlık, yoksulluk sınırı. Artık yok hesaplanmıyor anlamında mı? Yani TÜİK mi hesaplanıyor? Evet, Çünkü e, sendikalar vesaire. E, yani gelir, gelirle tabii gelirlere e bakarak yani gerek gelirden bir sınır çizerek bunun e, altı e, mutlak yoksulluktur. E, diye çıktı. Biraz önce de söyledim. Göreli yoksulluk dediğim tanımını vermedim. Gelirle hesaplanan görelim yoksulluk. Bu Bütün gelirleri sıralarsınız. İşte en yüksekten yüksek, daha doğrusu en yüksekten en yüksek. Bunun medyanın ortancasını alırsınız. Hangi gelir diyelim 100 lira. E bunun ondan sonra altında bir sınır çizersiniz. Ben genellikle %60 sınırını daha doğru buluyorum. Yani 100 lira medyan gelirse 60 liradan göreli yoksulluk sınırını çiziyorsunuz. Biraz önce söylediğim e, rakam da bununla ilgiliydi. Yani 21.3'den 21.9'a çıktı derken nüfusun e, bu sınırın altındaki kısmı bu. E, ama hani e, 50 lira işte mutlak yoksulluk sınırıdır. E, atıyorum 30 lirada e, açlık sınırıdır diye bir ölçü takip kullanılıyor. Evet. Yani e, dişat olarak doğal da yaptı saplar ama eee yani burada bir eksiklik olduğu kesin. Çünkü sonuçta sır da var. Yani bu ciddi maddi yoksulluk kökçük Avrupa eee ölçütü, Avrupa istatistikleri yıllar önce geliştirdi. E neden geliştirdi? Tabii kendi toplumunu Avrupa toplumlarına ki bunlar e, Türkiye'ye kıyasla ciddi refah toplumları. Eee kıyasla Bu geliştir bize ne kadar adapte Aslında bizim e, özellikle derin yoksulluğu takip etmemiz için daha farklı ölçlerere ihtiyacımız var ama ciddi maddi yoksullukla ilgili şunu da e, hatırlatayım e, Türkiye'de bu biraz önce söyledim yüzde ye.ör çıkmış durumda bu uzak ara e, Avrupa'nın en yüksek oranı ve biz Bulgaristan'la birinciliği için yarışıyoruz yıllardan beri yani Bulgaristan <gülüyor> tabi tahmin edeceğiniz gibi ne bileyim Romanya vesaire onlarda da yüksek ama Bulgaristan'da özellikle yüksek bu oran ve yani biz de işte Bulgaristan'ın açıkçası şu anda üstüne çıkmış durumdayız yani bunda bir şey herhalde şaşıracak bir durum yok yani şu ülkeyle evet. çalışıyorum bu da tabi kabul edilebilir bir ölçüt yani dikkate alınması gereken bir ölçüt ama Türkiye'deki yoksulluğu bütün boyutlarıyla yansıttığı da söylenemez derin yoksullukla bitiriyorsun yazını Biz de bu programı bu şekilde bitirelim bu basit yani senin söylediğin önemli bir şey vardı Seyfettin rakamlar üzerinden konuşuyoruz ama rakamlar bir şekilde her şeyi ifade geniş, genel tabloyu ifade etmiyor. Yani Fikret başka ya da bir yazı yazmış. Yeni ilerleme, kalkınma ve büyüme adına yok edilen doğa ve çürüyen toplum başlığıyla meselenin böyle e, e, derin yoksulluğu falan e, göz önüne almayan hesaplarla sadece büyüme e, söylemiyle çok e, Pek çok şeyi örtemediğini ortaya koyan iyi bir yazısı da var. Evet öyle bitirelim herhalde. Tamamımız da işte doldu mu tabii bilmiyorum ama evet. doldu işte herhalde. E evet Aa, eklemek istediğim çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat